Bismillahirrahmanirrahim İslamiyeti bildiren kitaplar pek çoktur. Bunların içinde en kıymetlisi, İmam-ı üç cilt mektubat kitabıdır. Bundan sonra Muhammed Masum'un üç cilt mektubat kitabıdır. Muhammed Masum Hazretleri, mektubatın